Bugün size Melda Vatancı'nın renksiz dünya hikayesini seslendireceğim. Ben Azmi Kerem Avcı. 1. Bölüm Havadaki Karanlık 20 yaşında genç bir delikanlı olan Jake içinde sadece masa ve yatağın olduğu küçük bir bodrum katında yaşıyordu. Bazen aç uyduğu günlerde olurdu. Sandalyesine oturdu ve küçüklükte yaptığı çaydan içmeye başladı. Sessiz konuşmaya başladı. Biraz paraya ihtiyacım var. Para kazanmanın en kolay yolunu bulmalıyım. Bir şeyler çalsam aslında de geri versem ama vicdanım kabul etmez. Kimseyi öldüremem. Bir katil de değilim. Hoş onlar daha popüler oluyor zamanla. Komik bir durum. Tabi hayatta küme düşenlerden başkaları da vardı. Trilyonluk bir şirkete sahip olan Yohan gibi. Son derece lüks yalısının içinde tek başına dinlenirken aniden bir telefon çaldı. Size beni aramayın dememiş miydim? Ama efendim çok önemli bir konu, dinlemelisiniz. Bensiz bir şey halledemez misiniz, beceriksiz böcekler size. Efendim, ucuza kapattığımız son ihaleyi hatırlıyor musunuz? Nükleer santralden mi bahsediyorsun? Evet efendim, mühendislik bir hata sonucu sızıntı gerçekleşti. Nehirlere, o çevre köylerin tarlalarına, kimyasal sular sızdı. Halk ayaklanmak üzere, lütfen hemen olay bölgesine gelin. Santrali kapatmak zorundayız. Ne diyorsun sen? Bir işi adam gibi yapamadınız. Medyaya sızdı mı ondan haber ver bana. Çok yakında haberleri olur, internet malum. Lanet olası internet. Sızıntıyı hemen durdurmalısınız. Hiçbir mühendis oraya gitmiyor. Ölecekleri ne biliyorlar? Ben adam bulurum. Nasıl efendim? Köylerdeki herkesin ölüm zamanı giderek kızınıyor Sus artık. Ben onların hepsinin hayatının bedelini ödeyecek kadar paraya sahibim. Seni ahmak. Ucuz mezarlıklarının parasını öderim. Ayrıca hastane masraflarını da karşılarım. Ölenlerin arkasındakilere para veririm ve herkes mutlu olur. Sorun var mı küçük böcek? Hayır efendim. İyi o zaman gelişmelerden beni haberdar etmeyi ihmal etme. Ben uzaklaşıyorum buralardan. Tamam efendim mühendisi ne zaman bulursunuz? Bulduğumda haber veririm. Saçma sorular sormayı bırak. Peki efendim. Yohan çok sinirlenmişti. Telefonunu yere fırlattı. Evdeki her şeyi parçalamak isteyen vahşi bir hayvana dönüşmüştü. Kendisini sıkmıştı ve geçirdi. Her eşyayı sağa sola fırlatıyordu. İkinci Bölüm Köyün Durumu Eşyalar pek değerli değildi aslında. İnsanlardan biraz daha fazla gibiydi değeri. Kırdığı çerçevelere tekrar baksa bir geriye bakıp izlese kendini Belki gerçekleri anlayabilirdi Her çerçevede sadece onun fotoğrafları vardı Ve kırdığı tüm çerçevelerde yine onun fotoğrafları vardı Aynaya baktı Ben kaybedemem Hayır bu olamaz Paralarıma para kattım Çok güçlüyüm Bu halin de ne böyle Çaresiz yaşlı ihtiyara dönmüşsün Sus lan terif. Hep senin yüzünden İlk aynaya baktığın günden beri senden nefret ettim. Geberteceğim seni, şimdi yok olacaksın. Aynayı yumruklarken küfürler ediyordu. Yumrukları kırmızı renge boyanırken artık ayna da çatlamış ve giderek parçalanmıştı. Koltuğuna oturdu, acı çekerek inlemeye başladı. Biraz uyumalıyım, bu lanet günü unutmak için. Mezarlar, kanlar, cesetler, çocuklar. Ben katil miyim? Ve koltuğunda kabuslar arasında uyumaya başladı. Sabah 05 olduğunda köydeki balıkçılar gölü açılır ve balık avlanmaya başlarlardı. Usta ne diyorsun bugün artar mı balıklar? Kaç gündür çok az balık bulabildik. Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Bu ayda en çok balık tutmamız gereken aydı. Usta. Ben halatı çekiyorum. Tekrar açılsak iyi olur. Kaç kilo balık var Kalfa o kovada? Beş kilo kadar. Sadece elimizde bir şey yok ki satalım. En iyisi evdekilere götürmek. Haklısın Kalfa. Yarısını sen al. Yarısını ben. Küçük beyaz gemilerini kıyıya doğru çektiler. Kalfa gemiye bağlıdı. ise denizin kıyısından ileri doğru yürürken endişeli bir sesle Ölü balıklar kıyıya uğurmuş. Usta, bu balıklar nasıldır? Ceset tarlası gibi. Sol tarafındaysa büyük nükleer santral veriliyordu. Dağların arasında yapılmıştı. Çok yüksekte bir yerdeydi. Kalfa koş, nükleer santral. Hemen köylere haber verelim. Kimse bu göle girmesin, balık yemesin. Sen de gemiyle açıl ve diğer balıkçılara durumu anlat. Üçüncü Bölüm Ölümle Yaşan Zaman Jake, Bodrum Kadın'da zaman geçirmek için eline bir gazete almıştı. Sigarasını yaktı. Bazı başlıkları okumaya başladı. Zamanla okuduğu haberleri giderek sinirlendi. Ve homurtulu bir sesle konuşmaya başladı. Genel olarak ölüm, hırsızlık ve kan var bu yazılarda. Gerçekten yardıma ihtiyacı olanlardan bahsedilmiyor bile. Ve bu boş şeyleri haber sanıyorum. Nükleer santralden yüksek oranda kar elde ediliyormuş. Trilyonluk rakamlar ve iyi yatırım aslında. Bir kaza olmadığı sürece. Ayrıca Mars'a uzay araçları yıldıyorlarmış. Bu hayal ürünlerinden bana ne? İsterse gitsinler yıldızlarda yaşasınlar. Dünya yok olsa, zenginler parayla her şeyi çözmeye çalışırlar nasıl olsa. Peki onlar kıyameti satın alabilecek kadar güçlüler mi? Yine saçmaladım. Susmalıyım. Köydekilerse balıkçılar hariç herkes uykudaydı. Uyandırma görevi ustaya düşmüştü. Evine koştu. İlk önce eşini sonra çocuklarını masum uykusunu seyretti. İlk kez korku ve sevgi bu kadar iç içeydi. Tekrar eşinin odasına girdi. Saçlarını okşadı. Kalkanım, çabuk ol. Hadi. Efendim, nükleer santralden göle sızıntı var. Balıklar karaya vurmaya başlamış. Sakin ol. Sakın çocuklara bir şey söyleme ve uyandıklarında göle girmesine izin verme. Dün getirdiğim balıkları çöpe atın. Belki bir şey yoktur, Büyütecek hiç umut yok mu? Bilmiyorum. Umut mucizeyi getirebilir mi gerçekten? Sen git, tarla yolunda bekle. Gidenleri uyarmaya başla. Tamam. Ben muhtara gideceğim. Hızlı adımlarla evden çıktı. Adımlarını ölümle yarıştırması gerekecekti. Ölümün önüne haber vererek geçebilir miydi? Zaman denilen şey bu kadar acımasızdı. Belki de. Dördüncü bölüm. Köydeki Azrail. Yohan çoktan dünyanın diğer ucuna kaçmıştı. Nerede olduğunu olabildiğince gizlemek için önce birinin kimliğini satın aldı. Rüşvetle pasaportu, bir de vatandaşlığını hediye etti. Para onun için özgürlük satın alma metoduna dönüşmüştü. Kendisine yeni bir araba almış ve yanında oturan eski bir arkadaşına tuhaf şeyler söylemeye başlamıştı. Yasalar, anayasalar, mahkemeler o kadar sahte ki bunlar güçsüz ve fakirlerin arasındaki eşitliği sağlayabilir ancak. Zengin ve fakir hangi konuda işte olabilirdi ki bu dünyada? Doğuştan şanslı olduğumu düşüneceklerdir. Oysaki şanssızlığımın üzerindeki kalın bir yorgan gibidir şansın. Yarı tanrı haline gelen elimdeki paralar. Hanım'ın susması için kime ne kadar ödeme yapmalıyım? Ha ha ha. Acımak yok. Hayır. Bu sadece mühendislik bir hata. Ben ne yapabilirim ki? Yohan çok garip konuşuyorsun. İyi misin sen? Yohan kendini topladı hafif öksürdü kravatını düzeltti derin derin nefes alarak okuduğum bir kitaptan alıntı sadece konuyu kapatalım dedi. Seni hiç iyi görmedim rengin sapsarı ve sürekli terliyorsun kendine geldi Yohan artık sözler bitmişti artık Yohan'ın şirketi ve serveti bir Azrail yaratmıştı. Azrail dünyanın en büyük kahramanıydı ve en büyük katili olmuştu. Azrail canları alacaktı fakat o kanları Yohan'ın kalbine dolduracağı gün gelene kadar sabırlı bir şekilde herkes öldürmeye devam edecekti. Ölmek her canlının görevi olduğuna göre uzayan zaman beklenen saati değiştirmeye yetebilir miydi? Yohan kendinden giderek nefret ediyordu. Bir zamanlar kendisinin dünyanın hükümdarı olduğunu bile düşünürdü. İnsan öldürtmeye de alışmıştı. Bu kez tek sorun belki de ilk asılması gereken nereden biri olmuş olmasıydı. Fotoğraflarının basıldığı gazete manşetlerini hayal ettikçe nefesi daralıyordu. Kendi içinde boğulmak ve nefes alamamak. İçindeki sesler artık ona gürültülü gibi geliyordu. Hiçbiri ona istediği cevabı vermiyordu. Ancak sahte kişiliğe tutunmaya devam ederse kendisini bu şekilde kurtarabilirdi. Beşinci Bölüm Kızıl Karanlık Sonunda gün doğarken hayatlarının batmak üzere olduğu herkes tarafından öğreniliyordu. Ölüm haberini hatırlatan en önemli şey çalınan tahta kapalardaki tık tık sesi olmuştu. Kibardı aslında bu ölüm. Ve bir o kadar sakin geliyordu bu haber herkese. Önce kimse inanamadı bu olanlara. Yedikleri meyveler, sebzeler ve balıklar, içtikleri sular, hayat vermiyordu. Hayatlarını neyle geçiriyor, kalplerini söküp alıyordu. Ağlamalar, çığlıklar, feryatlar, hayatlarının son günlerinin altı gibiydi. Köydeki çocuklar dışarıdaki kalabalığı izlerlerken, Birbirlerine şu soruyu soruyorlardı. Ölüm ne demek? Gölde artık oynayamayacak mıyız? Mary yere bir seksek çizip arkadaşlarını oynamak için çağırdı. Birkaç çocuk katıldı bu oyuna. Onlar yine gülebiliyorlar ve eğlenebiliyorlardı. Diğer bir çocuk ise elini aldı. Ve arkadaşlarıyla futbol oynamaya başladı. O en büyükleriydi. İçindekilerinin ve ona ''Annem neden ağlıyor?'' Diye sormaya başladılar. O da çok üzgündü. Konuyu değiştirmeye çalıştı. Cebindeki şekerleri çocuklara verdi. Biraz da olsa onları gülümsetmeyi başarabildi. Ölüm mateminin içinde hala gülebilen çocuklar vardı. Belki de anlayamadıkları içindi bu mutlulukları. Onlar yaşamak için kimseden yardım istemeyeceklerdi. Yaşamaya da pek ihtiyaçları yoktu. Hep mutlu olmuşlardı. Biliyorlardı ki, Bundan sonra başka bir yerde de mutlu olmak mümkündü. Yohan, ölüme yollayacağı mühendisi bulmuştu. Bu çoktan ölmüş olan kişi parayı çocuklarının sağlığı için ve eşinin daha iyi yaşaması için ölümünü resmileştirecekti. Zaten ölmüştüm diyecekti. Çocuğumun biri kanserken ve para bulmak için sürekli çalışmama rağmen çocuğumun giderek ölüme yakınlaştığını izlemek beni öldürmüştü. Bu satırları masasına bırakacaktı evden çıkmadan önce. Bankadaki bir milyonluk hesap numarasını da bu satırlara ekleyecekti. Altıncı bölüm Ölüm Mühendisi Kim olduğum önemli değil. Bilinmek istemiyorum daha fazla. Adım, yaşım, boyum, kilom ve kıyafetim artık bir hayal kadar bomboş. Mühendis yazılar ismimi. Bu hayatı aldığım tek etiket oldu. Bir de doğum belgem vardı. Buna kimlik kartı demişlerdi. Kendimle ilgili bilgim bu kadar düşük seviyede işte. Bir de bir şey geçti elime. Adı evlilik cüzdanıydı. Çocukların babasıydım. Bu yazıyordu bir de. Birkaç harfle beni bilebileceklerini düşündüler. O kadar basit bir tanım oldum. ''Ama son birkaç kelime eklemek isterim hayatıma. İlk ve son şiirim olsun. Ölüm ve hayat denilen ince çizginin ortasında.'' Siyah montunun iç cebindeki kalem kağıt ona rahatlık verirken son kez deniz kıyısındaki bir kafede son bir çay ve son şiirini yazmak için ilerliyordu. Adımlarını sona doğru atıyordu. Boş bulduğu bir masaya geçti. Çayı kısa sürede masasında gelmişti. Kalem ve kağıdını cebinden çıkardı.'' ne söylemediğimi örüyorken ben siz daha mutlu olurlar. çünkü hayatım onlar için yeterli olmadı. Elindeki kağıda şu dizeleri ekledi. Ölüm mühendisi. Mühendistim. Ölüm mühendisi ve gereksiz birçok sözcük de fazlasıyla kelimeler karşımda susmuş gibi suskundu. Gözleri doldu bu çaresiz adamın. Canlı bir Kefenin içindeydi sanki. Bu kefen son kıyafet olmuştu. Sıkıyordu aslında ruhunu. Boğazını düğüm düğüm bir hale getiriyor ve karşısına geçip çaresizliğini aldırmadan korkak diyerek gülüyordu. İstediğin kadar gülebilirsin. Korkarak olsa da bir bilinçle geliyorum oraya. Santrali tamir ederken ve son nefesim için mücadele ederken ben güleceğim sana. Ölüm mühendisleri dünyanın bir sorunu aslında ve bu kirli eller dünyaya, son gelen bebekleri de kendilerine benzeterek kötülüklerini yeni nesillere devredebiliyorlar. Artık sandalyesinden kalkıp ücretini ödedikten sonra son işine doğru yola çıkacaktı. Yedinci Bölüm Ölüm Bataklığı. Ağaçlar ve gökyüzü eşlik ediyordu bu adamın son adımlarına. Ki son tanıkları da onlardı bu hezimetin. Sessizce bir kişi daha ölümün soğukluğuna gömülecekti. Son sığınak gibiydi. Peki ya sonrası? Bundan sonrasını bilemiyordu. Ama en azından sızıntının yayılmasını önleyerek milyonlarca insanın hayatını da kurtaracaktı. Ölümün ya da hayatının bir anlamını bulmuş gibiydi. Kendini bu şekilde teselli edebiliyordu. Adeta iki koluna hayat ve ölüm dolanmışken bu iki kardeşin arasında onlarla kol kola ilerliyordu. Köye giriş ve çıkışlar saklanmıştı. Elindeki özel izinle köye girmeyi başardı. Dışarısı daha çok umutsuz bir boşluğa benziyordu. Rengi ise siyahtı ama daha çok akşam rengindeydi. Soğumuş yapraklar, hafif bir rüzgar ve suskun bakışlar. Muhtarın yanına gitti ve santralin yerini sordu. Muhtar santrali doğru ona eşlik etti. Kaç ölümünüz var diyerek başını muhtara doğru çevirdi. Muhtar üzgün bir şekilde ilk seçilenler yaşlılar oldu dedi. Size yardım edenler var mı diye sordu. Muhtar karantin altındayız giriş ve çıkışlar tamamen kapalı resmen izole edildik. Burada sadece ölümü bekliyoruz dedi. Santral'e doğru ilerlerken arızanın nerede olduğunu incelemeye başladı. Santral'deki arzayı tespit ettikten sonra gerekli malzemeleri aldı. Tamir etmek 20 gününü alabilirdi. Bu kimyasal hava gün geçtikçe akciğerlerini karartırken nefes almak ona çok zor geliyordu. Ve ölümün yayılma süreci azalmıştı. Göl giderek toplu bir mezarlığı andırıyordu. İnsanlar kafayı sıyırmış gibiydi. Normal yapması gereken şeyler onlar için gereksiz hale gelmişti. Burası tam bir ölüm bataktı. Üzerine ayak bastığım an ölümün içine çekiliyorsun. Dışarıya çıkmak... İçinin araya duvarlar yürünmüş İçeride kalmak için ise gerçek dediğimiz şey kadar iğrenç Ben anlayamıyorum Herkes bu insanları burada yalnız bıraktı Sanki üstü açık bir tımarhane Devlet denilen bir aygıt için Onlar toplumu mikroplar haline gelmişti Ülkenin başkanını bu konuyla ilgili Medyada haber yapılmasını yasaklamış ve ihlal edenlere meslekten men cezası vereceğini belirtmişti İktidarı kaybetmemek için gerçeği saklamak zorundaydı. Sinirden delirecek gibi olmuştu. Etrafındaki bakanlara, sekreteri, danışmanlarına küfürler soruyor ve bana ihanet etmek neymiş hepinize göstereceğim. Hepiniz görsünüz. Sizi ben bu konuma çıkarttım. Yohan denen lanet herifi ihaleyi nasıl verirsiniz? Arkamdan kuyumu kazanları tek tek bulup işlerini bitireceğim. Hadi defolun şimdi. Masanın üstündeki telefona yöneldi ve sinirle Yohan'ı aradı. Sekizinci Bölüm Kusulan Nefret Yohan korksa da telefonu açmak zorunda hissediyordu. Telefon açtı ve kulağına götürdü. Başbakan Yohan, pissin tekisin gerçekten. Bana sorun çıkarmayacağına dair söz vermiştin. Sayın başbakanım, ne deseniz haklısınız. Mühendislik bir hata. Şirketin batmak üzereydi, hatırlıyorsun değil mi? Ve seni kurtaracak tek iş şunlukta her santralden kazanacağın paraydı. Seni mahvederim, bitiririm seni. Ne kadar para lazım? Olay para değil. Bu duyulursa ne olur biliyor musun? Seçimleri kaybederim. 10 milyon dolar yeterli olur mu seçim yatırımı için? Sonunda anladığım dilden konuştun. Evet. Fakat parayı yarın yurt dışı hesabıma at. Ve köylerdeki zararı da karşıla. Peki başbakanım başka istediğiniz bir şey var mı? Kaybol Yohan. Hapse atabileceğin birkaç mühendisin isimlerini yolla. Ben de mahkeme açıldı görüntüsünü vereyim. Teşekkürler, siz çok büyük bir insansınız. Tamam, yalakalık yapma ve defol git, kapat şu telefonu. Masanın üstüne, bacak bacak üstüne atar ve danışmanına medyaya koyduğum sansürü yayın yapan biri oldu mu diye sordu. Şimdilik hayır Sayın Başbakanım? Giriş çıkışlarda polis ve jandarmalar bir sorun yaşadı mı? Hayır, gidebilirsin. Dokuzuncu bölüm İflasın eşindeki duygular Köydeki din görevlisi insanları sakinleştirmek için her şeyin kaderi olduğunu insanlara anlatmak istiyordu. Fakat artık buna kendisi de inanmıyordu. Çünkü köy çıkışından sonraki her yer bu kaderin pençesinden kurtulmuştu. Burada doğmanın azizliği ve yaşayamadıkları onu korkutuyordu. Kendini ikna edebilirse ancak halkı ikna edebilirdi. ''Kader'' kelimesi sihirli bir sözcük haline gelmişti. Hapishaneye girenler dahi kader mahkumları olarak tanımlanıyordu. İnsanlar başarılı oldukları zaman ben yaptım demeyi tercih ederler. Suç da hep bir başkasıdır. Nasıl yani yoksa tüm suç kaderde mi? Peki kaderde yazan iyi şeyler, onlar da suç kapsamına girer mi? Kendilerinden korkan ve kaçan insanlar acillikleri karşısında o kutsal kelimeye sığınmışlardı. Peki bu kaderi gerçekten yaşayanlar onlar ne hissediyorlar? Köyün rengi artık karanlıktı ve güneşin doğması da aydınlatmak için Yeterli değildi günlük hayatın koşuşturması sona ermişti aslında sahte olan yalan olan insanları birbirinden uzaklaştıran ve ölümü unutturan bir şey kalmamış gibiydi öleceklerini biliyorlardı aslında hatta bunu ilk önce yakınlarını kaybettikleri zaman anlamışlardı tek fark şuydu artık öleceklerdi fakat bu durumu günlük hayattaki sorunları ve uğraştıkları şeyleri düşünmeden yapacaklardı Gerçeklerle birlikte öleceklerdi ve bu bilgi onların canını her gün kalplerinin tam ortasından yakalayacaktı. Nükleer bir arsa, kalpteki arızaların apaçık bir aliydi sadece. Duygular kepenklerini kapatmıştı. Fakat bu köydekiler duygularını daha fazla yönelerek kalplerindeki arızaları düzeltmek isteyeceklerdi. 10. Bölüm Tiyatro Sahnesi Aslında anlatılması gereken çok şey vardı. Halbuki burası da diğerleri gibi sıradan bir yokluk diyarıydı. Varoluştan yok oluşa doğru giden, bazen görünüp görünmeyen sonsuz doğrular gibiydi. İlk noktası doğum, son noktası ise ölümdü. Fakat basit bir nokta olan insan, kendisinin bu dünyada bir hayalet olduğunu unutmuştu. Uyandırma görevlileri geliyordu. Aslında buna ister peygamber diyebilirsiniz, ister filozof, ister yalancı ne önemi var ki eğer hepimiz sadece bir gerçeğin yalan şekillerine bürünerek yaşıyorsak, bu sonsuz doğrular tıpkı uzaydaki sonsuz ve karanlık boşluk gibiydi. İşte bu boşluk içlerine girmişti ve sığdıramıyorlardı bu züphiri yalnızlığı. İnsanlar neden yaşaması gerektiğiyle ilgili kendisine binlerce kez yalan söyleyebilir, eğer hakikati göremeyecek kadar kör olmuşsa. Bu insanlar kendilerinden geçiyordu giderek, aslında kendinden geçerek kendilerine geleceklerdi. Karanlık, çaresiz ve bir o kadar da yorgunluk hakimdi buraya. Uyumak istiyorlardı sadece uyumak ve tatlı bir ölüm yaşamak istiyorlardı. Bu kabuslarla yanı başlarında sevdiklerini her gün kaybetmeleri onları sürekli korkutuyor ve bir türlü uyutmuyordu. Ölüme sıcak bakmamışlardı hiçbir zaman fakat ölümle saklambaç oynanmazdı. Kurulan o gelecek hayalleri hepsinin gözlerinin önünde daha dün gibi geçiyordu. Artık bu tatlı hayaller onları mutlu etmeye yetmeyecekti. Bu hayaller çok gereksiz ve bir o kadar anlamsızdı. Para, şan, şöhret, evlenmek falan filan. Ne önemi kalmıştı bunların? Zaman geçmiş, bitmiş, her şey yapraklar gibi kurumuş ve dağılmış. Zaman kendi içinde parçalanmış gibiydi. Parçalanan sanal olan her şeydi. Ölüm bu yalana daha fazla dayanamamış olmalıydı. Uyandıracak da herkes uykusundan. Hem de teker teker. 11. Bölüm Ölüm ve Hayatın Senfonisi Olağanüstü bir şey yok gibiydi. Bitiş çizgisini tersine doğru koşmak isteseler de dönüp dolaşıp aynı çizgiye ulaşıyorlardı. Yarış turundan dışarıya bir an önce kendisini bırakmak isteyenler de yok değildi. Bu hayatta daha farklı bakan kişilerin kurduğu bir grup vardı. Bunlar üniversite okuyup köye geri dönmeyi seçen 10 kişilik bir gruptu. Köyün haberlerini basan kişiler bu kişilerdi. Ayrıca ziraat mühendisi olan kişiler de tarım konusunda ailesine ve komşularına yardım ediyordu. İstedikleri şey daha güzel bir yaşamdan başka bir şey değildi. Grup fikrini ortaya atan Michael, arkadaşlarıyla sıradaki toplantılarını yapıyorlardı. Michael şöyle bir arkadaşlarına baktı. İçlerindeki umutsuzluğu ve gözlerinden içlerine akıttıkları yaşları görebiliyordu. Alice sesi titreyerek bir şeyler söylemeye başladı. Evet arkadaşlar, son toplantılardan birinde olduğumuzun farkına vardığımız günlerdeyiz. Sırası ilk gelenler aramızdan teker teker ayrılacak ne yazık ki. Kendimize burada bir hayal dünyası yaratmıştık ve burası bizim güçlü kalemiz oldu. Fakat dışarıdan bir düşman aramıza katılamamış olsa da Hastalık herkes gibi bizi de içine almış bulunuyor. Zaten ölüm izin verdiği sürece burada kalabilirdik. Michael araya girerek değiştirmek diyorduk Alice. Buradaki tek büyük kelime ve bize hayat veren kelime buydu. Fakat biz hiç sonlardan bahsetmemiştik. Sanki bu dünya ile birlikte sonuna kadar dönüp duracaktık. Bu odanın içinde, oysa ki bu döngünün sonu geriye kalan hayallerimize ne kadar yaklaştığımızı ölçülebilir. Alice acı bir tebessüm attı ortaya. Uzaktığı ölçmek istersen eline bir metre alabilirsin. Hız ölçmek istersen bildiğim formülü uygularsın. Servetini ölçmek istersen tek tek sayabilirsin. Hiç üşenmeden. Hayatın ölçümünden bahsediyorsun Michael. Bu büyük sözü edebiliyorsun. Fakat elinde bunu ölçebilecek gerçek öl ölçü var mı? Yoksa kendi hayatına uyan düşüncelerine bakıp hayatının değerini ölçtüğünü söylemeye devam edecek misin? Ve herkes uzun bir konuşma arası vermişti. En başa dönmüştü her şey. Sanki son döngülerin döngülerini devam ediyorlardı. Cevapsız sorularla başladıkları bu hayata herkes cevapsız sorularıyla ayrılacaktı. 12. bölüm İsyan Ateşi. Artık gelip geçen günler sadece acı üstüne acıyı getiriyordu. Bir annenin, babanın ölümü, daha kötüsü çocukların Gençlerin, yaşlıların, biten zamanları. Saatler çoktan durmuş, gözyaşları sona ermiş, kötülüğün bile anlamı kalmamıştı artık. Ne çalınabilirdi ki? Zamana bile eskisi kadar ihtiyaçları yoktu. Çalmak kısa yoldan kapatılmayan eksikleri kapatarak toplumla iş dolma arzusuydu. Gerek yoktu bunlara, öldürmek de çok gereksizdi. Ama bir şey vardı ki, bu artık kaçınılmaz gereklilikler arasındaki ilk ve tek sırayı almıştı. Ölmek. Sıradan bir genç elindeki bıçağı sallayarak arkadaşına en azından ölümümüzü kendimiz seçmeliyiz demişti. Arkadaşı başını ona doğru çevirdi. Biliyorsun para bulabilseydik şimdi buralardan çok uzak bir yerde olabilirdik. Korktuk biz. Yeterince cesur olamadık. Bak işte şimdi hayatımızı bile kaybettik. Ne kazanmıştık ki. Doğumumuzdan itibaren yaşamaktan başka, saçma bulunan o hayallerimizde bizim için hayat varmış. Korkularımıza feda ettik hayatımızı. Ölmek için erken olsa da bizi korkularımız öldürmüştü. Elindeki bıçağıyla kollarını çizen arkadaşı bıçağı cebine koydu. Ben öldüğüm için üzülmüyorum. Mağlup olmak, hem de ilk roundda bile çıkmadan nakavt olan boksör kadar onursuz hissediyorum kendimi. Ben doğumumdan itibaren... Korkular tarafından yönetirdim ve korkutabildiklerimi de yönettim. Ben bıçaksız bir hiçtim. Tabii ki ruhum da cebimdeki madde kadar sahteymiş anlaşılan. Arkadaşı elini onun sırtına attı. Yüklenme kendini bu kadar. Söylediğin gibi öyle bir örelim ki ölümümüzü unutalım. Hatıralarımızı öldürelim teker teker. Ne yapabiliriz? Şu köyün dışında hayat varken biz sadece hayattan tecrüt edilmiş insanlarız. Hayatın dışında bir yer burası. Kimsenin çalışmadığı, sadece sevdiklerinin ölümünün tadına baktığı bir yer haline geldi. Ama şu olabilir, izlememek ölümleri. Sınırı çevreleyen askerlere saldıralım ve gerçek bir kurşunu örelim. Bunu diğerlerine anlatalım ve kabul edenlerle bir plan hazırlayıp çatışalım. Ölüm bize gelmekte çok çekingen ve çok seçici davranıyor. Biz Azrail'e bilecek kadar cesuruz. Oraya doğru koşalım. Ölümün içindeki özgürlük gibi olsun. Kimi durumlarda ölüm hayattan daha çekici bir hale gelebiliyordu. Bir saniye içinde ölüp gitmek tek kurşunla birkaç ay fazla yaşamaktan daha güzel geliyordu. Kurşunlara gülümsemek istercesine hayatın son dakikalarını bekleyen son maceralar için sabırsızlanıyorlardı.